Günaydın Ankara. Pepper JAM gourmet PIZA'nın sunduğu modern sabahlarda buluşalım. BUON appetito tutki. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. 8-17 saat modern sabahlardan hepinize bir kez daha günaydın sevgili dinleyiciler. 42 yaşındaki adam Faire Öncü ve Anadolu İpsioktay Demirci ile birlikte zaman Anadolu İpsilerinin bugün biraz muhur diliyor <Gülüyor> Lütfen siz de üstüne gitmeyin. İnşallah haberler iyidir gazetede ya. Yani inşallah ben de tek güvendiğim nokta o. Yani haberler iyiyse iyi değilse. Bir darbide gözetelerden yemişsin. Yanarız ki hem de nasıl. Yanarız diye bir şey yok bak işte Yanarız diye bir şey yok. Olumlu bakacağız. Ya ben yok, olumlu ya, tamam. bakacağız. Bak al tamam tamam. Abi olumlu bakacağız hadi sen. Bak. Her şeye rağmen kuyruğu dik tutmak evet. i̇şte <gülüyor> bundan... O bu kalkanlarını indirmemesi Valla e, vallahi hayra alamet değil diyorum ben. Biz bu adamı ondan sevdik. <gülüyor> <gülüyor> Aa yayın yasağı geldi ya biliyorsunuz ondan Doğru, yayın yasağı evet. geldi diye bahsetmek de yayın yasağına giriyor mu? Bakayım yayın yasağına girdi. Yayın yasağı diyebilirsin geldi dediğin anda girmiş oluyor. Tamam o zaman e, yayın yasağı biliyorsunuz 4 bakanla ilgili meclis araştırma komisyonu kurulmuştu meclis evet. araştırma komisyonunun ee, meclis'te görüşülecek evet. bu e, komisyonun şeyleri. E, ondan sonra oradaki konuşmalar, meclis e, tutanakları ve meclis'teki konuşmaları biz bilemeyeceğiz çünkü yayın yasa e, ve e, bu meclis'te bir ilk galiba değil mi? Meclis'te olan Bakayım. biten bir şeyi meclis'te yani, bizim, olan meclis'te bizde kalır değil mi? Ay, biz olsayım olmaz. Tabi sayılmaz. Yok, bu yayın bu başka bir şey. Yayın bu yayın yasa. Dün yayın yasa. Gizli evet. oturumu sonradan konuşabiliyorsun. Hiç... Yayın yasani, yayın yoluyla konuşamıyorsun ama dışarıda konuşabiliyorsun. Şey yayın de. yasağı çok güzel bir sistem. Yani şey diye, diye de kapatabilirler. Ya biz onun cezasını çektik. Ben yani senelerce onun şeyini yaptım yayın yasa var sizin haberiniz olmadı falan diye de devam edebilirler. Bir şey soracağım en başta yaptığın açıklamaya uygun ben dikkat ederek konuşma, konuşuyorum fark ettim bilmiyorum fark ettim yayın mi yasağı... Hangi meclisi olduğunu da söyle. O kelimeyi söylemedim hı hı. yayın yasa diyorum ama onu başta da kullanamıyor muyuz o kelimeyi? Hangi kelimeyi? <gülüyor> geldi? Ay Oktay <gülüyor> keşke. Ah, onu ah, başta da ah. kullanamıyor muyuz? Yani başta da başka o. bir şeyin içinde kullanılıyor. Gizli özneye girer olmaz. Mesela pide söyledik geldi. Daha doğrusu gizli yükleme giriyor değil mi? Evet onu çünkü. işte gizli çünkü yüklenme. kim geldi? Senin şey, pardon. Gizli yükleme diye bir şey yok ya. Haliler. <gülüyor> ne yaptılar ya? Nasıl yok? Maalesef. Taburda <gülüyor> <hatta. Tavırda> vardır, <gülüyor> vardır gizli yüklem. Taburda vardır. Ay. Bunu aynı. sen daha <gülüyor> mesela. Bunu sen o çok hayal... daha iyi. Ne? Sen ne? İşte bak orada gizli yükleme girer. Burada gizli yükleme. Kaşları kaldırarak ve kafayı yasalarak. Gizli özne olduğuna inanıyorsun da. Gizli yüklem olduğuna inanıyorsun. Alış bunlara. E, yeni, yeni Türkiye yeni gramer. Evet. Yani alış yani Yeni gizli özneler yok. Evet. Yani lütfen. Ben içimden bir şarkı söyledim. Sen alış bunlara deyince... Alışmak sevmekten daha zor evet, O da söyleyeyim parçası. de bir çünkü o içimde şey yaptı bir Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Alışmak bir yara kalbimde Hadi kanıyor. Sen söylemiştin kolların efendim canım Alışmak bir yara kalbimde kanıyor ya. Hı hı. Ben onu şey diye söylüyorum. Alışmak bir alışmak yana. Alışmak bir yana. Kalbimde kanıyor. <gülüyor> o da doğru. Hiç. Adamın iki tane sıkıntısı. Hem kalbı kanıyor hem alışma zorlukları. Yazılı halde görmediğin için sözleri Oradaki evet, dev daha aydınlığı hiçbir şey ondan tabi kafan karıştı Bu hiç da haklı bu evet. arkadaşımız da haklı Abi Herkes haklı yazılı görmediğin Hiçbir şeye inanmayacaksın Biz bu adamı bu yüzden sevdik <gülüyor> Oktay Demirci Bir başarı Valla hashtag kasacağım şimdi bilgisayarı açıyorum Oktay Aman, Aman Ege, Ege yapma. <gülüyor> bilgisayarı açıyorum dediğinde dur, PC bilgisayar. sanki bir bilgisayarın kapağını açıyor. E, bilgisayarın bilgisayarı açılmasını bekliyor. İlk defa bilgisayar açılıyor yayınımızda. Sevgili izleyenler Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama. Değil mi? Barack Obama. Pardon, onda serbest miyiz? Onda serbest, onda yayın yasa... falan yok. Tamam. Yok, dikkat etsen gizli yine gizli O bir kullandı, coşmuş fay. ya, bir coşmuş, bir coşmuş. Bir coştu o bir şey oldu ya. Bir yorgunluk var herhalde Obama'da. Michelle Obama'nın korkusunu attıktan sonra üstüne, üstünden seçim korkularını falan da attı herhalde bir. bir Vallahi göz... o sadece seçim korkusu da değil. Aile içi galiba bir onlar şey yaptılar üst üste geldi ama işte öyle bir şey oldu. Neyle üst üste geldi? Aile içi durumlarla. Aile içi şiddet İş iç, iç durumlarıyla mi? falan böyle bir üst üste geldi. Bunu aldı. Buz buz bunu alıyor Michel dedi. İşte, i̇şte de çünkü biliyorsun parlamentoda da şeyde de daha doğrusu çoğunluğu kaybetti ya. E tabi işte bakan Arası istifa etti falan, şey oldu falan, falan, falan. Biraz bir yorgunluk var. O yorgunluktan herhalde bir boşlama durumu var. Melis Triple. E, biliyorsunuz Meryl Stripe olan hayranlığını biliyoruz Bize hepimizin hayranlığı var Onun ayrı Barack evet. Obama'nın ayrı Ege Bey şu anda reklama girmek istemiyoruz ya Hashtag kasıyordum kusura bakmayın <gülüyor> <gülüyor> Beyaz Saray'daki törende e... Ne töreni bu affedersiniz durduk yere Bayram değil seyran değil net... bu dayı <gülüyor> Bu e, ne töreni e, ödül ödül töreni. Genel ödüller veriyoruz. Çok güzel buldum onu ya ödül töreni. E, Mel Stripe başkanlık özgürlük madalyasını takarken Vay. E, demiş ki herkes önünde açıklıyorum. Mel Stripe seviyorum. Ona aşığım. Abow. Onu sevdiğimi kocası da biliyor. Michelle de biliyor ve yapabilecekleri hiçbir şey yok demiş. Anam bu özgüven ne? Vallahi bilmiyorum. Vallahi bu. değil. Bu... Nothing you can do about <gülüyor> <gülüyor> Dansla dans da söyleme böyle hep şeklinde <gülüyor> Valla başkan başkan olsan da bu Özgüvenle kurban olurum Ondan sonra da madalyasını takmış Michel de böyle yapıyormuş <gülüyor> <gülüyor> eve, eve gidelim, gidelim. Eve, gidince, eve gidince demiş Ev dedikleri Beyaz Saray değil mi? Beyaz Saray'da yok Keçi Ören'de mi kalıyordu ya yok, yok yok Beyaz Saray'da Beyaz kalıyordu. Saraydı Beyaz Saray'da, değil mi? Hı -hı. Beyaz Saray'ın Keçi Ören kanadında Öyle Baş kanatlıdır Washington'ın şeyinde kuzeyinde bir yerde de ayrıca evleri var Fahir. Ben de biliyorum kirada o da. <gülüyor> onu da kiraya vermişler. Vallahi helal olsun ne diyeyim yani. Ama Meryl Streep hakikaten en iyi oyuncu galiba. Acaba şeye mi döndü? Onu ben merak ediyorum. Zamanında Merli Morey'la biliyorsunuz Aha. John Kennedy'nin Kennedy şeyini. Kennedy'lere yani, özendi. Kennedy giller gibi olmayasın sonlarının ve açık açık açık açık demiş bunu söyleyelim mi demiş Bey, Onlarınki aynen. biraz şeydi çünkü değil mi Onlarınki biraz neydi Ay ayyuka mı Masada böyle bakışmalar falan vardı Masa altında da kapışmalar vardı Masa üstünde bakışmalar Masa, masa altında, altında kapışmalar. kapışmalar Aslında sana şöyle bir şey yapayım Happy birthday to you Bunu yapmasaydın you. ya Valla hepsi birikti bir, Happy falan to fa... you Happy birthday Mr. President Ne yapıyorsun ya <gülüyor> Happy birthday to you. Bugün şarkılar söyleyesin var. Benim söyleyeceğim hiçbir şey yok. Benim de kanalımda Fahir'den 4,5 saat türküler geçidiyle belki anca unuturum. Fahir öncünün sevdiği şarkılar diye. dimdik ayaktaysan Fahir... Sayemde. de. Senin türkülerin ve şarkıların sayesinde. Aman kurban olayım. Hashtag'i kastım valla. Ne kastın? Dinleyicilerimizden gelir belki birazdan. Her şeye rağmen Oktay dimdik <gülüyor> biz bu adamı bu yüzden sevdik. Heştekimiz bu. Yalnız U'yu... Ü olarak yazmışsın abi. iyi de ı olarak. Yani bir hashtag kasusu 40 yıldır. Sende Türkçe karakterler çıkmıyor mu? Çıkıyor. Çıkıyor. Çıkıyor da oradan... İyi çıkmamış. Silik çıkmış. Silik çıkmış. Olsun. Hoktay'ın toneri bozuk. O yüzden kurban olurum. Neyse. E, bir o zaman bir vandalizm, bir terbiyesizlik, ahlaksızlık, iffetsizlik, affedersiniz şerefsizlik meselesine hemen bir göz atalım isterseniz. Ee, bu arada şeref meselesi hafta içi her gün star ekranlarında <gülüyor> istediğiniz gibi <gülüyor> izleyebilirsiniz. Sen o dizide bir rol falan mı alacaksın Fahir ya? Yani neden olmasın? Çünkü olsun? daha ilk bölümde ben hiç ismini duymadan bir kere gördüm daha doğrusu. Hatta Ondan canım. sonra senden duydum. Her benim. gün oynatıyorlar. Her gün oynatıyorlar. O artık ben size söyleyeyim. Çok, çok sevdin değil mi? Şu an biliyoruz yani. Çok sevdim. Yani gerçekten şu anda benim için hayata tutunma sebebim diyebilirim. Hadi yani. canım. O derece. Yani bugüne kadar ha. gelmiş geçmiş. Ama başlamadan da sevmişsin sen onu Evet ya ismi herhalde beni böyle bir şey yaptı. E, tavladı. E, i̇sterseniz bu şeref meselesini yok tırnak içinde şerefsizlik mi demeli Biliyorsunuz İtalya'mız pek güzel. Keşke biz gelmeseydik bugün ya <gülüyor> şahsi şov var mı? Vallahi yatardık. Ay üstünde battaniyeler altında keşke geçirsek hayatımızı. Kaneplerin üstünde battaniyelerin altında kalasına gel. Kaneplerin üstünde en battaniyelerin altında. En güzel altı. beddua diye geçer. Kalk yerine yat. Evet. Ee, İtalyamız güzeldir çünkü İtalyanları İtalyanlar yapmışlardır. Ondan ayrı bir güzeldir. İtalyanlar yapmışlardır. T zamanında yaptıkları bir sürü şey var. Adamlar da mesela şey gibi. Pantheon yapmış adam. Ne kadar ileri görüştü. Bu turistik olur ki ileride. <gülüyor> ee bana şu hareketi yaptırma. Bak parmağımı gösterdim. Kendinden loop'lu boş Kendinden loop'lu olanlar. Neyse, adamlar da kendilerini mimariye vermişler, değil mi? Efendim? Onu yapacağım, bunu yapacağım, şunu yapacağım, mimar olacağım. E tabii, tabii bizim bu... derste anlatmışlardı bunu. Ne diye? Bu altın yağıyor ya Avrupa'ya. Evet. Ondan şey e Adem'den anlardan... sonra falan. Evet. İşte bu millet kendini sanayinin altyapısına verirken İtalyan'a saray yapacağım. Merdiven e, yapacağım, çeşme yapacağım diyor. Tabii o Rönesans dediğimiz dönem çok güzeldi. Ama biraz daha geriye gittiğimizde bir antik dönemlere gittiğimizde o da güzeldir. Yani. Güzel. Adamların o da geninde yap. var çünkü onun dedesi de ne? Dedesi de Romalı. Heykeltıraş. Evet heykeltıraş. E, Romalı ne yapar? En güzel ne yapar? Heykel yapar, yeri gelir, kolezyum yapar. Alışveriş... Kolezyum. Ben bir yerden daha iyi olmaya çalıştım. <gülüyor> evet alışveriş de yapar Oktay. Doğru kolezyum yapar ya. Kolezyum yapar ki yaptıkları kolezyum... Beyler bir kolezyum yapak mı? E tabii. Bu Sezar'ın meşhur. Kolezyum yapacağım, şey, yapacağım seni unutacağım diye. O Sezar'ın lafı değil mi o? Tabii. Kolezyum yapak mı? Bluetooth'un lafı galiba. Şey çünkü sen de mi diyen... Yani... Orada isim var içinde o zaman o Sezar'ın Ötekisi Brütüs'ün abi yanlış bir şey olmaz Yapmayanı diye bir lafı var şey Sezar'ın mı? Sezar'ın galiba lafı o O zaman Brütüs o kolezyum yapak mı Yapmayanın diye öyle bir şey var Sonra zaten bıçaklıyor Bıçakla yaralama Evet sonra küfürleşmeye falan Küfürleşmeden de zaten çıkıyor Diyorlar ki işte suikast yaptı yok en beklemediği anda Bıçakla öldürüyor değil mi? Aslında bel altı bıçakla mı? Meyve bıçağıyla ben bir filmde mi görmüştüm ne böyle bir aklımda şey var duvarın kenarına sıkıştırıp bıçağa şey yapıyor diyorlar evet, duvar şey. kenarına sıkıştırıyorlar merdivenlerinden inerken yapıyorlar Hayır. duvar la, kenarında la, değil mi yok o senin hatırladı Zeki ile Metin Akpınar bir halı reklamında oynuyorlardı ha. ondan sonra o halı reklamında öyle şeydi sıkıştırmalı sıkıştırmalı merdivenlerde. bürütüs mü diyordu sen de mi bürütüs ha bende zümrüt halısı bende zümrüt halısı olmadığı için şimdi şey yapıyorum. Ne anlatıyorsun Fahir'e? <gülüyor> ne bileyim ben Rekla bir şekilde bürütüs geçmesini bekliyordum. Halı... Evet Romalı şeyde geçiyor. Sen de mi bürütüs ha? Ben de evet. Zümrüt halısı ben de diyor. Orada lak lak lak. Kim bıçak şey yapıyor, yaralıyor? Galiba Metin Akpınar zeki alasayı. Lak lak lak lak. <gülüyor> Bıçaklamalı reklamımız mı vardı bizim zamanda ya? <gülüyor> yani öyle hatırlıyorum. Benim küçücük zihnimde benim hatırladığım doğrudur, şey oldu. Doğrudur, doğrudur. Onun reklamını bulabilirsek Oktay bu ben arada. Ben o zaman oradan karıştırdım demek. Neyse adamlar <gülüyor> yaptılar, ne yaptılar? Kolezyumu yaptılar. Binlerce yıldır gidiyoruz, görüyoruz, geliyoruz. Ben gördüm, sen gördün mü Kolezyumu uzaktan gördüm. Uzaktan de, gireceğim. Ben Türkiye'den geliyorum. Her tarafımız bizim antik. Everybody's ye. Kolezyum ama yani o Kolezyum'un dadı da ayrı. İçine girdiğin zaman ihtişamını daha da bir ayrı anlıyorsun. Böyle hakikaten bir ayrı bir şey var. Atmosferi var. Orada çok şey oldu. Kanlar döküldü ya. Ben çok aldı ah, Evet çok evet, aldı Çok aldı Kolezyumlarda bitesin diye o zamanın zaten şey var. Bedduası var. Neyse geldik günümüze. Ee, 42 yaşındaki Rus turist. Sen gel oraya İsmin, ismini vermek istemiyorum ama isminin hangi harfe başlayacağını anlayacaksınız Kocaman bir K harfi hatta şöyle yapayım K harfi K Rus harfi. alfabesinde ne diye okunuyor onu bilmiyorum Kiril alfabesinde K nasıl mı yazılıyor? Böyle. Yani işte şöyle yazılıyor değişik mu, değişik mu? yazıldığı gibi okunur yazıldığı Kiril gibi alfabesi okunur. Yazıldığı gibi okunan birkaç tane şey 25 santimlik K harfi yap ve muhterem Bugüne kadar binlerce milyonlarca adet vandalizm örneği gördünüz hiç böyle yapıyorlar mı? Hiç ne görmedim de? ben. Çünkü sen bir yere başlayacaksın. Ben hiç görmedim. Yani bir böyle başlarsan gerisi giydir ama yani küçük küçük yaz bir şey yaz. 25 santimlik harfi ne yapıyorsun? Tek harfi mi yoksa harf. cümle içinde mi kullanmışlar? Yok tek harfi yazdıktan sonra yakalanmış zaten. Bir ha, de, devam öyle. edecekti demek ki. Bir ne de az, herhalde devam edecekti. Ne yazacaktı mi? acaba bir sorsalardı keşke adama ya. Adam mı kadın mı? Adam. Adam, Adam yani misin? kadın yapacak şey yok. Sen misin yakalanan 4 yıl mapus ve 25 bin dolar para cezası... <Gülüyor> <Gülüyor> Yorumu sürüm sürüm süründürme Kolezyumda aslanlara parça atacaklar. Dolar mı? Dolar, res. Kim kesmiş cezayı ya? Amerika Birleşik Devletleri başkanına soruyorlar öyle durumlarda o Onu da mı o şey yapıyor? O karar verir. Tabii. Turist Turist cezaları onların. galiba dolar üstünden. Evet. Dolar veya cezaları şey demişler. Nasıl ödemek istersiniz? Euro mu? Yoksa dolar mı? Dolar mı? Onun da galiba üstünde Rus Ruslarda da biliyorsunuz onlarda da bir dolar milyonerliği falan filan var ya herhalde onlarda da ona özeniyorlar. Ben de 25 bin dolar buna verdim diye. Hapse'de atmışlar yani. Hapse'de geciktirmeli. Bir daha demiş oraya bir tane çizik bilsek senden biliriz. Habarın olsun sürünürsün diye. Zümrütalı reklamlarını da buldum bu arada şeyde. Youtube'da. E, i̇yi güzel. Var, var mı? mı? Vallahi bilmiyorum. Ya Zümrüt Alısı ya da başka bir tane daha reklam var şey da yapalım. o galiba... Ha pardon ya. O senin, o senin izlediğin şey Ege yani. Reklamlarmış o, evet. Şey pardon var. ben de reklam... Sendim. Reklamlar diye tövbe estağfurullah ya. Haydi hayırlısı Sahnede olsun. Sahnede geçen şeyi bulmuş izleyelim. e o zaman senin dediğin bin yıl öncesinin reklamını bulma şansımız yok. Cevap veriyorum yok. Siyah beyaz olması lazım zaten. Hmm. Siyah beyaz perdeler diyoruz ve reklama gidiyoruz. Hadi hocam. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tünesiniz modern sabahlar devam ediyor 848 oldu saatimiz espirilerle şakalarla hizmetinizdeyiz buyursunlar efendim radyo tü 106.1 hayatın <gülüyor> sesini aç aç biraz Radyotu. aç aç Radyotu. aç aç aç aç aç aç aç aç aç aç aç aç aç aç aç aç aç aç aç aç aç ya aç aç aç aç aç aç Takalar aç Hmm. Anladım anlaşılmadı ama Bir anladım. Bir otobüsün üstünü de öyle şey yapmışlar. Ne? Ee, o şeyden Çift yapmışlar. Çift katlılar mı? Gojiralar mı? Yok yok bayağı normal otobüs. Tek katlı. Hı -hı. tek katlı. İngiltere'de normal tek katlı insan alışamaz vallahi. ne yalan söyleyeyim. O kadar Gojiray'le yıllarımı vermişim oradan oraya. Almanya mı olduk diye bağırır ya İngiliz vatandaşı. Ne oluyor abi der ya. Nerede ne nerede diye bağırır. Bi Biobas. Biobas. 40 kişi taşıyabiliyor. Gırh. Ondan sonra... Kaç kişi taşıyabiliyorsunuz efendim? Ee, yakıtını insan ve yemek atıklarından sağlayan bir otobüs. Peki, pardon, otobüsteki adamların kabahatleriyle mi çalışıyor? Tabii anlıkta. Biner binmez klozetlere oturuyorsun. Tabii şey bas kart basıcı mesela şey Hı -hı. yapıyorsun. Bası, zart bası. basıcı. Zaten otobüse binmeden önce duraklarda yazıyor. Lütfen sıkışık bininiz. Evet ve de tutunuz. Evet. Yani... Hava, hava kirliliğine önemli bir ee, çözüm olarak... E, Oktay Bey şimdi haval kirliliği Duyurun. falan diyorsunuz da daha önceden Onun... biliyorsunuz biyo dizel diye bir şey var. Ee, onlarla çalışan otobüsler vardı ve evet. bütün şehrimizi kızartma kokutmuşlardı. Çünkü biliyorsunuz yağ dediğimiz şey genelde kızartma amaçlı kullanılıyor. Ama yanmış o. benzin kokusu mu bir yerde bir börek pişti kokusu mu? Börek pişti de değil ya. Yani şey sigara böreği. Yani, sigara böreği de şakşuka kokuyordu yani keşke sigara. O da sigara güzel da. bir koku. Aslında fena da değil Oktay ya. Gerçi bütün Ankara ev, yani o zaman şey diye eve gidince şey diye bir koku. Sen de, neredeydin sen? Ne kokuyorsun böyle? Üstüne siniyor. Üstüne siniyor adamın yağ sinyesi. Yani bu otobüs çok güzel bir proje. Ee, sadece üstünü böyle şey yapmışlar. Üstünü e, ne yaptıklarını yani anlayamadım. O, o, i̇şte onu anlatacağım. Otobüslerin böyle kenarında reklamlar olur ya. Kenarıya, evet. Dış, dış tarafından. Evet. Orada şey yapmışlar, böyle çeşit çeşitli insanlar. Evet. E, çeşit çeşit mesela bir hanımefendi var, örgü örüyor. Bir, bir ha... işte genç adam var, e, müzik dinliyor biri kitap okuyor, biri gazete okuyor falan ve e, şeyde tuvalette otururken ki. Aa çok güzel. Çizimleri beraber. Şey, sonra, oturduğun zaman cam kenarında o çizimleri senin kafan geliyor gibi, gibi bir şey. Evet aynen öyle. O alt tarafı teker hizasında o klozetler. Ondan sonra oturmuş insanlar. Bu böyle bir şey var. Yani bu bu otobüs Başka normal otobüs. bir otobüs değil. Değil. Şeyini vay veren. vay vay Ondan vay. sonra bakayım ne kadar gidiyormuş Nasıl şehir hatları var bu da kabahatları Oo güzel de gidiyormuş ya 300 kilometre gidiyormuş Ne kadar İyi, yakar yani 300 kilometre de... ne kadar yakar konusu 3, açıldı 3-4 kilo yakıyor Şöyle var, şöyle iki parça yakıyor diyordur adam 300 onu, onu Ama şimdi tabii ki İngiliz ihtimal. mutfağının biraz daha lifli besinlere Kayması lazım hep biliyorsunuz chips e, yiyorsun patates Balık tabii. e ne yapar bunun lifi var mı cevap no, veriyorum. Siz, Yok. Yok. Yani siz gördünüz mü bir İngiliz'in bir pırasa yediğini, bir efendim mercimek köfte yediğini. Çünkü mercimek çok lifli bir besin çocuklar. Mineral, vitamin ve bir de ucuz olması sebebiyle Protein deposu Adeta bir protein deposu Ama ne yapıyor İngiliz mercimek köfte yemiyor Fişen çipsiyor e, Fişen çipsiyen adamın da bir ölçüde Kabahatiyle bir yere kadar gider Bir yere gidersin. kadar gider O da çok az Çok az yani Mesela ülkemizde olsa o otobüsler roket gibi Fişek gibi Zıpkın <gülüyor> <gülüyor> gibi giderler Belki de verimi de değiştiren bir şeydir o fire ya. Verim derken otobü... Yani otobüs biobast için söylüyorum Ha ben verim Mesela... deyince de şey aklıma geldi Çünkü iyi yediğin zaman biliyorsun iyi de yaparsın derler işte o bu da bir verim yani. Onu o ön kabulle zaten söyledim. E, sonuçta ortaya çıkan sen bir otobüse yakıt şey yapıyorsun ya, sağlıyorsun ya. Dolaylı anlatarak ihracatı azaltmaya çalışıyorum. Bir saniye ya yani böyle ee, artık hani şeyin dediği gibi Harun kolçağın dediği gibi şey var. Dışkılamak. Dışkılamak yerine şey mi diyorsun? Yakı ben sağladım. çok güzel Yakı Harun Koçar şarkıları indirdim iki gün önce. Hangisi Harun Koçar? Bir, bir tane güzel şarkısı var. Sensiz olmaz. Sensiz olmaz. Sensiz olmaz. Yok var, bir iki tane oh, daha var. Oh sensiz Zirk olmaz. Zirkanıma da biraz fena değil ama en çirkin şarkısı da. Ne olur yapma yapma yapamıyorum Elimde değil Seviyorum Sensiz Olmaz'ın da başı çok uzun ya Sensiz, olmaz, değil mi? Kıyamamış, a -a, sensiz ya, olmaz Kıyılamamış şarkıya gibi böyle bir şey olmaz, Esas en a -a, uzun intro Biraz pısar mısın Fahir'i <gülüyor> Domates, biber, patlıcanın başı O kadar uzun ki Zaten o 7'den 77'nin fon müziği. Sen de ama yani çok affedersin de herhalde senin arkasından konuşmuş değilsin yani. Ha onunla başladı işte. Günaydın Sonra... çocuklarla başladı 77. Hayır şeyde interesy. bu dolaşıyordu ya şehir şehir falan. Tamam, klibinde mi? Tamam, şey bu doğru uzun olabilir ama Şarkıların onun da uzun olması çok uzun tutmasınlar. Ama uzun olması sebebi var onun. Neden? Japonya konseri için sırf uzun oldu. Çünkü en son Japon ya konserini gözünüzün önüne getirin. O koskucu salonda. En çok coşulan yer de orası. Evet ya o Japonya konseri neydi ya? Ben dedim artık hiç konseri. kimse tutamaz diye. Son şarkıydı biliyorsunuz o domates, biber, patlıcan o konserde. Ee, uzun uzun daha o konseri konuşabiliriz. En çok siz? orada ama kara ile coşmuştu Japonlar. Ha son şarkı kara sevda mıydı acaba? Bilmiyorum bayrakları sallıyordu ya. Ben onu nedense Japon başbakanı diye yıllarca seyredim. Doğru. Japon başbakanı mı? Evet başbakanıydı. Dönemin Japon başbakanı. Vay be. Tribünlere çıktığı şeydi. Evet, diyorsun, evet. değil mi? Barış Manço'nun. Aha. Tabi tabi ince albüm. <gülüyor> Ay buyurun Faire Bey. Neye buyuralım? Buyurun. Bugün bugün sınavlar var. E, küçük ne kardeşlerimizin. Neyi sınav deniyordu e, Türkiye genelde? Ah ben öğren, Tosu... dün öğrendim. dün öğlen TOG'un açılışını. Ha TOG. Neydi Türkiye eğitim? Ay, eğitimde eğitimde ortaklık. Orta ortaklık Seviyeye geliştim. geçiş mi öyle bir şey? Eğitimde orta seviyeye geçiş nokta internet sitesinden de bize ulaşabilirsiniz. Geçiş G geçiş O orta t Türkiye. Öğrenime... En güzel orta öğretime geçiş. Temel eğitimden Heh, temel eğitimden Hangi orta öğrenime geçiş. E, evet, temel vallahi. eğitimden orta eğitime geçiş. Orta eğitim diye mi geçiyor orta öğrenim diye mi geçiyor? Orta öğrenim diye geçiyor. Orta öğrenime geçiş çok önemlidir. Orta öğretim hatta. Galiba iki gün sınavlar var. Abi bu arada. Bugün tatil galiba değil Tatil değil, tatil evet. Tam ondan böyle bir şey Benim var değil mi? Benim arkadaşım Teok tatili diye <gülüyor> içiyordu. <gülüyor> teok tatili ne ya? İşte bu okullar olmuyor bu sınav yüzünden. Aa, Tabii. Tüm okullar mı olmuyor? Tüm okullar. Evriba okullar tatil yani. 8. sınıf öğrencilerinin gireceği bu e, sınav. Şu, başlamış mıdır acaba sınav? Bakayım sınav saati 9'da başlıyordu. 5 dakikaları var. O zaman başarılar demenin tam zamanı. Bildikleri gün, sorulardan mi? başlasınlar. Evet, yarın da var. Ee, yarın da matematik evet. varmış. Bildikleri sorulardan başlasınlar ve e, takıldıkları sorularda ne yapmasınlar? Zaman kaybetmesinler. Kaybetmesinler ve lütfen bize tavsiye edilen şeyi kendileri yapmasınlar. E, tuvaletleri gelirse tutsunlar. Tutsunlar Ese öyle. Çünkü öyle. altınıza yapın diye bir tavsiyede bulmuşlardı. Çok arkadaşımız yıprandı artık, o dönemde yani. Koca o kalktı bir... ama galiba artık tavsiye verilen şey aramızda. gerek da. yok diye bitirdiler. Ya, girilen her diyorlar ya KPSS'ye giriyorsun, KPSD'ye giriyorsun Hatta neyse. Bıyıklı bıyıklı, bıyıklı, adamlar. bıyıklı adamlar salıyor gidiyor. Efendim TUS'a giriyorsun. Adamlar geleceğin cerrahları şeyleri Ondan sonra şakır şukur orada olmaz. Puanı etkilemiyor değil mi o? Puanı etkilemiyor Gözdenci da... Gözlemci bir not olarak düşüyor mu acaba kitapçığın üstüne? Valla biraz itibarı zediliyor galiba. Ne koyuyor S. <gülüyor> Nokta mı? Aha. Sonra da. S, sidikli anlamında kısaltılmışı. Özür dilerim sabah sabah da sizin tadınızı <gülüyor> kaçırmak istemedim ama... Ben bilemedim olabilir mi yoksa yadırganacak bir şey mi diye. Yani yadırganır da illa yani... İlla yapacaksan tut be birader ya yani bir Hakikaten de sen şey bilmiyorsun nasılsın şeye gittiğinde yolculuğa bin işte atıyorum otobüsle gideceksin. 4 saat bu arabanın durmayacağını biliyorsun. Öncesinde önlemini al. Nedir öncesindeki önlem? Girmeden Tuvalete önce lavaboya git ya ne var ne yok. Hiç kısar mıyız efendim? Ay Pardon. Düşünmem mi söyledim? Evet. Twitter Twitter'dan mesaj gelmiş de Aylak Bilgin demiş ki fahiri kısmayın ne olur demiş. Hiç kısar mıyız efendim diye. Tabii kısma kısılacak. Sıra sana gelecek. hashtag'in pek şey olmadı, kasılmadı. Hashtag bastım. Bir tek Hilal Hanım cevap vermiş. Helal olsun. Bu teşekkür ediyoruz. Hilale helal. Aynen devam diyoruz. Helal süper devam. Helale cepte devam. Yetali egepe Ne zaman bitecek diye. Bitmedi bitiremedi ya bitmedi saat bitti yani şu saati bitirdik ama maalesef Ege'nin şeylerini bitiremedik. O zaman biraz da gündem diyoruz. Ecik Hayır, gündem hay. ecik gündem. Ee, azimli sokak köpeği kaç kilometre süren ev bulma macerasını tamamlamış olabilir. 1300 kilometre. 1800 kilometre bakıyoruz popüler Geçen cevaplara. gün vallahi kedi vardı 1300 kilometre sonra sahibini bulmuş. Bırakmışlar mı 1300 kilometre öteye? Bilmiyorum anlamadım. Demek Onlar ki kediler de... daha iyi yol buluyor. İyi de o kadar masrafa ne gerek var ya? 1300 kilometre öteye bırakayım diye bir şey olur mu ya? Ha yani ya, tatile gittiler vardı. demek ki. <gülüyor> ben öyle bir dedektiflik dizisi yazsam oynar mısın? <gülüyor> demek ki oradan geldi vurdu <gülüyor> Şimdi anlaşıldı. <gülüyor> Dedektifin özelliği... Konuyu, konu çözüldükten sonra herkes anlıyor. En son dedektif anlıyor. Hep önce anlıyor ya. Ee, Hiçbir yok bence. Hakikaten. En son anlaması çok güzel. Bir <gülüyor> ya da şöyle bir dizinin adı da En Son Dedektifler Anlar. Ne dersin güzel? Hoş olmaz mı? Ben hemen biz, bir güvene gidip koşacağım. Mini giydi, <gülüyor> Olmaz ölecek. falan diye bir bölüm olabilir. Dedektif mi? Böyle diyor. <gülüyor> bir rol güvenli. Muhakkak bak şimdi yeni dizi başlıyor ya. <gülüyor> evet. İkinci bölümde başlar mini etek esprisi. <gülüyor> ne? Onu yemezsin. Genç kız var mı dizde? Var tabii. Bir kızı, iki. Heh. oğlum. Allah başım. Ben ilk bölümde bile olabilir Minezec. Ben giydir. <gülüyor> Ekvador'da yaralı bir sokak köpeği kendisine köfte veren 4 İsveçli sporcu'yu İsveç köfte mi ama hocam? Ama İsveç köfte. <gülüyor> Yanına reçel ister misiniz? Ya köfteyle reçel olur mu? Kurban olayım ya. Amazon'da... Bütün İsveç'e sesleniyorum. Oktay, özür dilerim. Buyurun. İsveç e bari, sesleniyorum. Sevgili İsveç'liler. Değerli İsveç halkı. Lütfen köftelerinizi mundar etmeyiniz. Onun yanına tatlı olmaz, olmaz. Vişne sos olmaz. Lütfen. Amazon'daki zorlu macera yarışları dünya şampiyonusu boyunca yaklaşık 700 kilometre takip etmiş. Hay maşallah. Hay maşallah. Arthur köpeğimizin ismi. Ne zamandır doğumdan mı yoksa esnasında mı? Yani doğumdan itibaren Arthur adını mı almış, daha sonrasında yarışma esnasında kendisine Arthur ismi mi verilmiş? <gülüyor> Doğumdan hemen sonra. Doğumdan hemen sonra çatlaklar yeni kapanmışken. <gülüyor> Peşinden gittiği sporculara dayanıklılık gerektiren yarışın her etabında ne etti olabilir? <gülüyor> Dua etti. <gülüyor> <gülüyor> Kılavuzluk etti olabilir. Allah razı olsun valla o köfte sayesinde çok kan şekerim de düşmüştü. <gülüyor> evet ikiniz de bildiniz eşlik etti. Ee, günler süren zorlu parkuru sporcularla birlikte tamamlayan Arthur'un ödülü İsveç'te yeni bir ev oldu. Köfte ev oldu. vermişler. Ev vermişler kendisine. İsveç'e zaten turist Ulan olarak gelenlerde ev sen de yani sanki şey veriyorlar. 3 artı bir dayalı döşeli ve tabii ki kombili. E öyle deme Fahir köpek için. Köpek, köpek için güzel köpek bir için kulübe hakikaten. Ee, Onu zaten dayalı hiç, döşeli kitap yazacakmış. Nedir? İsveç'ten Ekvatora Vaman, Ekvator'dan İsveç'e bir şey yolculuğu. Siz arabayla giderken köpek saldırınca korkuyor musunuz camlar kapalı olsa da? Valla biraz korkuyorum ben, çarpacağız falan diye korkuyorum. Bir de ilk başta sesten korkuyorum, sonra ayağını ezeceğiz bir şey olacak ya. Yandan korkuyorum. gelen köpekten? İşte yandan geliyor yandan zaten. Yandan geliyor zaten. Karşıdan gelmiyor. Yandan diye. Ka karşında değil ama. Ay böyle yandan koşuyor. Ya. Ayağa senin... girecek tekerliğin altında falan. Onlar tekerle gidiyor zaten. Durduğun zaman ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Tekerim. Demek ki senin tekerle gidiyor Fahir be. Ben de direkt aynaya geliyor. Daha doğrusu cama geliyor, bana geliyor yani. Camdı cama gelicek sana gelsin diyoruz. <gülüyor> Mimimi mizah şov. Camdaki silüetin ama Oktay seni demek ki cezbediyor. Hoş demek ki benim camdaki hoş silüetin. senin silüetin güzeldir. Hakikaten gün şey ayağın çelişmedi özellikle böyle tam gidiyorsun bir yerde <gülüyor> diye çıkıyor. İlk sesler bir korkuyorsun. Egeciğim sonra... madem taklit yapıyorsun sonuna kadar getir böyle 10 saliselik bir. Her şey etmiyor. hem kendimi taklit edeceğim hem köpeği falan. Böyle geliyorlar sonra... böyle, <gülüyor> <gülüyor> böyle <gülüyor> azat ısırır orayı... mı diyorsun kontrol yapıyorsun tamam camlar kapalı. Sonra da şeyden korkuyor. Ben korkuyorum. Ben, yani. korkuyorum ben arada devam ettireyim mi? O, o, o, o, o, o. Olsa ne olur onu da merak ediyorum yani. Ne ne olsa? Böyle "O, o diye gelen köpeğin ayağını ezdin" diyelim. İyi mi? mi, mi, mi. İnip sonra şey yapacaksın. Aa. Sana iki dakika önce havlıyordun, ilk önce bir tavır yapıyorsun. Onlar tek gezmiyor ki zaten. En az en az üç köpek oluyor arabaya saldırmak için herhalde bir örgütlü bir hareket. Çeşmedeki tek köpek de Oktay onu sen bir gör. <gülüyor> Vardır onu şeyde be şeyde bekleyen. Neyde A, bekleyen aport. diğer köpek? Hayır. Erkete, Erkete, Erkete, Ama Erkete, Sote, şey Erkete ne ya? Erkete Yunanca geliyor demek. Erkete yatalım. Vallahi Hayır canım nasıl istihaliye yatılıyor? İşte. Erkete de yatılırdı Yunanlılar. Erkete efendim işte, ne olacak ne bilecek Efendim Erkete yatalım hayırlısı olsun. Mesela biz oktayla burayı soyarken sen Erkete gidiyorsun birisi gelirse Erkete Erkete diyorsun. Erkete mi gidiyor? Erkete yatıyor Erkete i̇şte, o senin de ben, haber vermek için. O biri da. geliyor mu gelmiyor mu Onu erkete diye mi belir belirtiyorsun? Tabii. Diğerleri anlıyor mu peki? Ee, ya şimdi mesela temel ben... bir Temel Yunanca dersi Hay hay şöyle mesela. Mesela so biz so bir yere soyuyoruz. Soyguncular için Yunanca. <gülüyor> mesela parayı yardımıyorsun bulamadın bulduğunda evreka. <gülüyor> polis geldiğinde erkete. Ya er şşş. Erketay er imiş Yunanca Erketay <gülüyor> <gülüyor> diyeyim. Evet, Erketay. Erke... Teşekkür ederiz Zeynep Hanım'a. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Şimdi, şimdi siz soyuyorsunuz diyelim şu an. Tamam. Yunan'da değiliz, Türkiye'deyiz. Tamam. Ben de e, geliş yolundayım. Hı hı. Ondan sonra birilerinin geldiğini gördüm. Ben şey diye bağırıyorum. Geliyorlar, geliyorlar. E bunu Hiç umursamam ben. Gelen, gelen adam, affedersin bunu anlamıyor mu? Anlıyor tabii. Erketi acaba bir başka dil mi? Eski Yunan'da bir başka kendi aralarında... Ha gelen adamın anlamayacağı bir şey. Gelen Hayır. Adam anlamıyor mesela. Yunanistan'da var, da var, geliyorlar hiç... diye bağırıyorlar. Geliyor. Her ülkede başka dilde. Türkiye'de erkete. O zaman bir tek Yunan Yunanistan'da mı erkete yapmak kullanılacak? Türkiye'de erkete Eğer yapmak. Yunanistan'da soygunsa erkete ve Kıbrıs Rum kesiminde sadece. Hayır, Yunanistan'da Kuzey Kıbrıs, geliyorlar Türk yatıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti ve ülkemizde ve Türkiye Cumhuriyetler'de yaparsa geliyorlar. Anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Batı cephesinde. <gülüyor> İsterseniz e, yeni bir saate girdiğimizi müjdeleyelim dinleyicilerimize. Esprilerle şakalarla devam edelim sonra. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Keyifler olsun Türkiye. Keyifler olsun Ankara. Hepinize günaydın. Modern sabahlarda yeni bir saatin başındayız. <gülüyor> <gülüyor> Döndü. O kadar <gülüyor> senin en çok bu dönüşlerin. Düm vardı, seyrettiniz yani. değil mi? Seyrettik tabii canım. Bir 10-15 dakika yeter. O çok programla... sinirlenmedin galiba. Geçen hafta seyrettikten sonra şu yaşlandığında sende de maslar, emaresi görürsem. Tekme tokat döverim diye mesaj attı bana. Döverim ya da dövdürtürüm dedim Fahiro. İyi, iyi demiş. Çünkü, Çünkü ben bana hayatta olmayabilirim. Ha, bana mı <gülüyor> Onu vasitime yazacağım. Gece herhalde, yarımda öyle bir mesaj geldi. Herhalde falan. sana düşecek Fahiro. Herhalde. Yani yine bütün pis işlerinizi bana yaptırıyorsunuz. Rahmetlinin böyle bir şeyi vardı. Ege'ciğim kusura bakmıyorsun kişisel alma. Ama sen de o emareleri gösterme yani. Göstermem canım ne göstereceğim. Biraz böyle bu... ben bir o mesajı niye Fahiro atladım da sana mesela. Bir düşün. Bir düşün. Yani biraz böyle. Bir düşün bir şey bir şey bir şey seziyorum yani onu şimdiden açık açık konuşalım diye söyledim peki dikkat ettiysem gruba da atmadım ben onu bir yarışmada jüri olacaksınız ama sandalye ikili yapıyoruz deseler kimle oturmak ister kimle oturmak isterdiniz üçümüzde Allah Allah yani kim Fuat durumunda kalıyor niye Fuat durumunda kalıyor ya yani dışarıda kalacak anlamında kimse masal Özkan diyememiş onları zaten ne demiş hep geliyormuş insanlara lazım <gülüyor> ya da analem gibi masarosu bitti. <gülüyor> Mesela derdi daha rahat ederler tamam mı? Ee, Masaröz kan hakikaten olmuyor ya. Fuat, Fuat'ın projesi olabilir ya. Bir şeylerle ilgilenebilir Ben bakarım kimin projesi varsa. Mesela Ege senin şahsi şovun var değil mi 29'unda? E, Sen şahsi var o zaman Fahir Yani duruma göre mi? O gün kim kimin işi varsa. Duruma göre diyelim şimdilik. <gülüyor> yani Fahir Ben öyle diyorum O şimdilik. da bana manasız geliyor. Ya yani niye iki bir koltuğa iki adamı oturtuyorsunuz ya? Ben siz ikiniz giderseniz oraya yarışmaya He. Ben hallemeler Kallemeler gerekirse hadisenin koltuğunu alır Şey yaparım Yarışmacı olarak gelsen de Grubumuzu Sırt tavır yapmak için geldim buraya <gülüyor> alırız Ama senin. ben sesimi değiştirerek şarkı söylesem Siz ıps diye döndüğünüzde Beni görseniz İşte orada bir güzellik olur Daha. Esas benim merak ettim mesela Sen şarkı söyledin hı hı. Biz döndük Ya ne kadar benziyor falan diye faili konuşuyoruz Biz, çok döndük ya. Döndük. <gülüyor> Biz döndük Biz <gülüyor> döndük Kollarımıza Ebru açarız. döndü. Sevgili Ebru döndü. Gel bana derim. Gel. Bir de Hadise döndü. Gel bana kollarıma Gökhan gel. dönmedi mi? Gökhan dönmedi. Gökhan, Gökhan, Gökhan döndü de sonradan. Gökhan dönmedi çünkü sen, sanın senin seviyesine çok benzeyen yarışmacıları var Aa, 2000'de. Evet, <gülüyor> doğru. Öyle açıklıyor tamam mı? Kimi seçersin? Üçümüzden. Vallahi sırf sizle konuşup herhalde Ebru Gündeş'i seçerim. O zaman hayatta başarılar diliyorum hayat, Hayatta başarılar yanda, diliyorum Laf olsun diye program. değil samimi <gülüyor> <gülüyor> Ay, Madem hadisenin lafı edildi Hadisenin son bir haberini vereyim ben Ne olmuş? Hadise biliyorsunuz o ses Türkiye'nin jüri üyesi Hadise diye geçer <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dostlar <gülüyor> <gülüyor> arasında e, Yeni albümü tavsiyenin ikinci klibi Çocuklar birinci değil ikinci klibini çekti efendim sözleri Gökhan Şahin'e müziği Emrah Duman'a ait olan prensese çekti. Prenses. Prensesler gibiydi hakikaten. E, seksi bir kostüm giyen hadise klipte kelepçeliydi. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Bunlar da yediğin içtiğin senin olsun giydiklerini anlat. E, hadisede böyle ellerinde kelepçelerle. Hiç bilmiyoruz yeni şarkıları falan ya. Vallahi o ya çabeli, çok, çok. Türk... Nedim Zeper'de kaldık. Türkçe pop müzikten hakikaten Nedim, hiç bilmiyoruz Nedim ya. Zeper'i geçtik ya biz e, neydi? E, Ferda e, Anıl Yarkın yok. mı? Fethah Can mı? Fethah Can. Doğru cevap Oktay Demirci'den gelecekti tabii ki. da bilmiyoruz ki Fethah Can olarak biliyoruz. Çok güzel şarkıları var diye duydum ben. Ben bir öbür adamın şarkısını dinledim. Öbür Fethi adam kim? Ecurisi kimdi? Mustafa Ceceli mi? Hayır. Ekürisi de değil mi? Mustafa o, İncir Reçeli. İncir Reçeli. Aa, İsyan mı? İsyan. İsy onçak, ha, o adam da güzel bir adam. Ben. Neydi, Neydi o adamın adı ya? Ee, Unuttuğumuz adam. Reklamlarda oynuyor şimdi. Neydi onun adı ya? Tamam. Ali Sezai. Halis, Halis Sezai. Halis Sezai. Halis Sezai doğru cevabı. yoksa susarak bitirecektik programı. Ben Vallahi genç mi? olsam gizli gizli onu. Yani bir zamanlar nasıl gizli gizli destan dinliyorsam. Hayli dinlerdim Peki Sla? Sla dinlemez miydin? Sla dinlerdim. Sla dinlenmez mi ya? Sla güzel gider. Sıla candır. Hiç bilmiyoruz ya. Hiç Vallahi bilmiyoruz. Hiç Biraz mesai yok. harcayalım ya buna. Hayır, bi bilmiyoruz da bildiğimiz siyede şey zannedersin bütün New York Philharmonie'yi ezbere biliyoruz da onlar hiç vaktimiz yok. Yok. New e, kenarından takip ediyoruz canım dış kaynaklı müziği. Hayır canım bilmiyoruz canım hiç ya. Türkçe pop müziği hiç Nasıl New York Filharmoni'yi bilmiyoruz. bilmiyoruz. Borusan Oda Orkestrası'nı da bilmiyoruz. Eğer çok yerli yabancı söylenmesi Esas gerekiyor. dün ben haberlerde şey gördüm ya. Tepecik Filharmoni Orkestrası kurmuşlar. Roman kemancılarla ille de Mozart olsun çok diye projeymiş. Çok neşeli. Çok güzel vallahi. Çok neşeli. Bir de çok da güzel afişleri var. Yaşasaydı Mozart da böyle yavuz. olsun isterdi. Yaşasaydı Mozart da zaten o şey dinlerdi. Roman havası dinlerdi. 9-8'lik yazardı. Mozart'ın 9-8'lik Allah. Zaman... Müzayede dünyasına girelim mi? Hay hay girelim. Müzayede Müzayede yazılır, müzayede okunur. Eee, Casablanca filminde kullanılan tarihi piyano alıcı buldu. Aa, Sem'in piyanosu. Sem. Play it against game, Sem. Please. New York'ta bulunuyor. Sem. Sem. Bir çağırsınlar ondan sonra. Sem nerede? Where is Sem? Eee, Sem izet. Eee, Sem izet lavabo. Doğate kadar gitmiş. Filmin en güzel sahnesiydi o. <gülüyor> e buraları kesmişler ama halbuki çok güzel sahneydi bence. Eddie Lobo muydu o ya? Eddie <gülüyor> Lobo in the kitchen. New York'ta düzenlenen Sen düzenledi. orada şey, yo mutfakta <gülüyor> dürüm yapmışlar buna personel dürüm. <gülüyor> çok işe rakıyormuş. <gülüyor> İçim ezildi. İçi çok şey ya vallahi yani. Oralar filmde görünmüyor ama değil mi? File. Hiç kesmişler işte ya bunun yani yönetmeni de vallahi şimdi rahmetli arkasından konuşmayayım da. Hakikaten şimdi esnaf olarak Casablanca'ya bakınca bambaşka bir şey. Victor Laslo gelecekmiş. Kaç kişi? <gülüyor> şey? <gülüyor> Rezervasyonlu Victor Laslo geliyor. kişi mi gelecekler? Kaç kişi? <gülüyor> 40lı yıllardaki e, 40. e, bu Kazablanca'dan e, kalan eşyalar sadece piyano değil e, diğer eşyalarda ufak tefek bazı antika parçalar satışa sunulmuş. Kazablanca 40'ların filmi mi ya? O kadar 40, eski mi? 40 ya da 50? 42, 43 falan galiba. Hadi Hatta başı yani 40'ların mı? Olur mu canım? esnasında mı çekilmiş ikinci hmm. dünya savaşı esnasında esnasında değildir ya mi? sonrasında diyebiliriz sonrasındadır 50'ler falan diyor yok yok 50 yok ya bir yani. bak işte be adam bir yandan sıkma 40 ki ya neydi o hangi kardeşlerdi onun oyunu yazan kohen kardeşler ikizlerdi o ha ikizleri diyorsun şey ee, neydi onların adı ya bir tanesi sonradan şey yaptı ya ben yönetmenini hatırlıyorum da şeyi Senaryosunu hatırlamıyorum kardeşler miydi senaryosu? 1942 miş? 42. Evet. Octavius o. Kimmiş Michael Curtis mi? Michael Curtis miymişti? Dün Yazık bakalım. canım Michael Curtis o zaman daha dür. Dünkü Julius. Çocuk... Julius Caesar ve Philip Epstein. Yönetmen... Epstein. Yönetmeni kimmiş? Yönetmen Michael Curtis. Eh, işte, tamam. Ege. Resmen yaşlı adam gibi bir şey kafayı geriye doğru çekip bilgisayarda <gülüyor> yazı okumaya çalışan adam. Ben size hiç yansıtmıyorum ama astigmatım yüzünden çok dertliyim bu aralar. Her şey parlıyor gözümde. Ah, Başka bir şey. Canım. Bazen bir uzun yazı görüyorum korkuyorum kaçıyorum bunu okuyamam. Ne zaman sen astigmat hastası oldun? Uzun yazılardan sen hep korkardın ama. Çok çok ee, uzun yazı yazılığı. İleri derece astigmat hastasıyım ama e, hep yani gizli astigmatmışım ben. Şimdi birden patladı. Tak şu gözlüğünü bak bugün takmışsın gözlüğünü. O kadar mutsuzum ki gözlük taktığım için. Hadi Oktay sen de tak. Neden? Ben de gideyim takayım ya. Gözlüklü bir ha, adam olmak hiç hoşuma gitmiyor. O, hayır Sanki seni yalnız bırakmayacağız. fifti fifti gözlüklü. Hayır, hayır fiti fiti. seni yalnız bırakmayacağız. Biz de takatçıyayız. Takmayayım. valla. Oktay Demirci'nin milyon dolarlık gözlüğü var ya. Benim gözlüğüm an. şu an çantada. Valla. Gözün bozuk değilken gözlük takmak şey olabilir. Bozuk. Adamın gözü bozuk benim gözüm bozuk Ben gideceğim bugün bana biraz 3-5 bir şey çıkma yaparsanız doktora gideyim Ben de alayım mi? Vallahi benim gözüm bozuk değilken gözlük takmaya özeniyordum Şimdi ihtiyaç için gözlük taktığım için kendimi böyle Fiti fiti gözlükle Ben hiç anlamadım neye fiti fiti diye ifade <gülüyor> ettiğin için Gözlükle adam olmak hiç hoşuma gitmiyor <gülüyor> Ama yani tabii yaşının gerektirdiği... İyice ortaokulda şey. yaşamamışım bunları. Hakikaten çok sıkıntılarla geçtim. Belki geçirmişim. ortaokulda yaşasaydın alışırdın. Açmış olur muydun? E hani. Sonradan işte bünyede durmuyor. Alışmadık bünyede gözlük <gülüyor> durmaz. Hiç sormuyorsunuz kaça gitmişim piyano Kaça gitmiş? Ha piyano diyorsun. Satılık satılık Şimdi piyano. Şimdi iyi piyano zaten 20 bin doları vardır. Onun ahşabı da çok güzel kurumuştur falan. 100-150 bin dolar arasında. Sen yani 150 bin dolar versen... İşte bunlar faturalar onlarda falan diye böyle bir anlaşma yüzünden hiçbir şey satamayacağız. Sen Hete. ne kadar verirsin Fai? Ben veririm ya yani ben temiz para veririm yani. Teklif yazıyoruz Yok, şu Yok ben sana musun? söyleyeyim ben 2 milyon dolar veririm. O da peşin. Vereceğim abi. Maalesef ikinize de kalmaz öyle verirseniz piyano 2.9 milyon dolara roketlemiş. Ama bak detaylı çalışma yapsaydım ben o Ben daha temiz iyi piyano bulurum sana Hayır. Tabii milyon abi milyon sonuçta. Dolarım. Semin afa dersin lavabodan çıkıp yıkamadığı elleriyle çaldığı piyanoyu da kusura bakmayın da ben evime dahi sokma. var Ay galiba. bize ne kalacak acaba? Ne? Bizi de hafta sonu biliyorsun bir e, kapalı zarf. Müzayedeye girdiniz. Kapalı zarf. E bugün belli şey, olacak öyle değil mi? Bugün mü bilmiyorum ki ne zaman? Salı çarşamba olacak. demişlerdi. Bugün çarşamba. Acaba ne kalacak bize? Sevgili dinleyiciler biz de bir müzayedeye girdik. Müzayedeye girdik. Müzayede de işte e, iki tane elektrikli süpürge. <gülüyor> Yalnız bir tane şey ortak teklifimiz var Fahir. Nasıl ya? Yani bir şey soracağım. İki elektrikli süpürgede kalırsa. Evet. ne olacak? O Bir üçüncüye gerek yok mu sizce? Yok o şeyde olur zaten. O Türkiye zaman dükkana koyarız yani. ya. Üç tane istediğimiz mesela Blender var. Üçünü de alırsak birer birer paylaşırız. Per, per, paylaşırız. Ama elektrik süpürgesi kalırsa. Aa Blender. Gidikana. Blender güzel. Blender var. Ondan sonra bakalım. Onun sonuçlarını yerine konuşalım yayınla. Tamam ben. o da. Müzayede sonuçları.com adlı internet sitesinden de takip edebilirsiniz. İsterseniz biraz reklamlar ne dersiniz? Vallahi, Yok reklamdan önce biraz şarkılar dinleyelim. Çok güzel olur deriz. Hay hay. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar Everybody's Nişantaşı Melepiru the... <gülüyor> Sabahlar devam ediyor sevgili sanat, severler. 9.46 saatimiz son eskilerimiz Müjde müjde müjde Vallahi müjde can, ne oldu ya? Brad <gülüyor> Pitt severlere müjde <gülüyor> <gülüyor> Yok benim müjdem o değil ne olmuş Brad Pitt severlere Benim Pitt severlere Daha önce oyuncu Kevin Costner e, Taçsız Kral Pele Ve NBA yıldızı Kobe Bryant ne oldu bunlar? Türk bunlar, Hava yolları reklamında Evet oynayacak? Ee, Yemeğe gitmişlerdi o aynen, mu? Aynen aynen. Messi ile Didier Drogba reklamlarda oynamıştı. Türk Hava Yolları'nın reklamlarında. Son olarak da Brad Pitt ile anlaştığı ee, kulislerde konuşuluyor. E, bundan sonra Türk Hava Yolları reklamlarında ee, Kobe Bryant'la Messi yerine ee, Drogba ile Brad Pitt arasında yaşanacağı benzer. Yani ben onu tam bir bağlantı kuramadım ama... Keşke onun yerine Dem Baba olsaydı. E, Brad Pitt'le Dem Baba olabilir veya efendime söyleyeyim Ege'nin yüzündeki gurur hı, ifadesini kaçırmış ya. Yani, Ona da ismi güzel ve sempatik ve kolay söylenmesi olduğu için yani bugün Yok hakkını yeme canım adam ileride de bir Yerinde kullandı. Prekazi de diyebilirdi yani. Prekazi ile Dem Baba arasında. Bulan Atlas bile Dem Baba diyebiliyor. Sanım Dem Baba diyor? <gülüyor> diyor. ben baba baba diyordu. <gülüyor> ben de Dem Baba Dem Baba Dem Baba dedim. O zaman sen diyor musun? <gülüyor> ben de diyorum da yakında der yani onu. <gülüyor> <gülüyor> biraz dejincin demedi ortaya çıktı. Demedi ortaya çıktı. Yani ne bileyim Brad Pitt yerine Brad Pitt'le George Clooney olabilir bunlar. Onların falan. arası biraz açık. Biraz açık. Oradan Büyünler, zaten geleceksin. Ama belki Türk Hava Yolları birleştirirdi. Evet yani sevenler kadar da küskünleri barıştıran. uçturuyor e, vallahi çok güzel de reklam olurdu. Bundan sonra doya doya seyredeceğiz. Ha derseniz ki Kevin Costner mı Brad Pitt mi? Ben taçsız kral e, Nicholas Cage'i seçerim yani. O zaman yarın öbür gün haberde çıkar biliyorsunuz Kevin Costner açılıma destek veriyor diye haber çıkmıştı. <gülüyor> Brad Pitt bir kere o zaman e, gelirse ülkemize ben Kurtlar Vadisi'nde de bir şey bekliyorum. Ya Brad bir kıptık oynasın Kurtlar Vadisi olur reaksiyon olur. Yok ilk başta Kurtlar Vadisi, Kurtlar vadisi, vadisi yapması için... lazım. çok güncel ya Brad Pitt. Ne demek o? Emeklilikten sonra oynanıyor Kurtlar Vadisi'nde. Hollywood yıldızıysan. Ha, doğru ama yok canım orada oynayanlardan da devam edenler vardı. Yani emekliliğe gelmiş sayılabilir. Mesela Sharon Stone... Ondan sonra ki projesi galiba bahçenin arkasını tamamen lale yapacağım diye bir projesi vardı benim ee, Öbür adam vardı bir tane de oynayan. Andy Garcia mı? Andy Garcia Apartman dediğin... yöneticisi şu anda. <gülüyor> yani o da en büyük projelerinden bir tanesi. Airbnb'nin Apartman... e, de zamanı geldi. Parantez içi 50 çünkü. Apartman yöneticisi deyince aklıma geldi. Kahha'nın Tribüt albümü çıkıyormuş e, <gülüyor> evet. Çıkmış dün. Çıktı. Dün mü çıkmış? Tabii, tabii, dün çıkmış. Henüz dinleyemedim ben ama. Ay çok güzel. Tribüt diyorsun çeşit çeşit e, sanatçıların çeşit çeşit söylediği şarkılarla dolu bir albüm. Biri de tek, benden değil Kayahan seçmiş e. bu şarkıyı Mine Koşan söylesin, bu şarkıyı Tarkan söylesin diye. Ya ya Onları al mı o... demiş? Mine, Mine, Ko Mine Koşan en beğenilen şarkılardan biriymiş. Yalnız bu Mine Koşan albümün. hakikaten biz Mine Koşan'ın popüler olduğu zaman Özcan Deniz de popülerdi. İkisinin sesini ben karıştırıyordum. Mine Koşan'la Özcan Deniz'i mi? Haha. <gülüyor> <gülüyor> Özcan Deniz'in sesi mu? hatta Özcan Deniz'den daha kalın olabilir. Çok güzeldir sesi. Nasıl karıştırıyorsun yani. ya, hiç şeyleri i̇şte farklı. Bunun kulağı çok hassastır oktav. O ses Türkiye izle ya. Şarkıları. Biraz, mi? biraz dinle. Bizi sesiyle dövecek sanatçı diye izliyorduk her çıkışında. Mine Koşan'ın bana bir şarkısını söylerseniz ben de Mine Koşan hakkında bir canlandırma yapabilirim. Aa nasıl bilmezsin Farey? şey Zümrütallarını biliyorsun Mine Koşanı. Gelmedi mi aklına? İsim, isim güzel, isim güzel, isimde bir sıkıntı yok da ben parçayla eşleştiremedim. Aradığınız kriterlere uygun bir eşleşme bulunamadı. Mine Koşan'ın ee... Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne en popüler olduğu dönemlerden biri. Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı zamanki dönemi hatırla. Oradan geldim aklına. Böyle oradan pek çok bakayım. sanatçı. Ee, orada pek çok sanatçı. Oradan da maalesef gelmedi. Mine Koşan diye mi? Did you mean Mike Conan dedim? <gülüyor> <gülüyor> şey var... Ee... Dert bende mi o şarkında da? Dert bende, derman sende. Dert bende, derman sende. Yine koşan tarzı söylüyorsun Fail. Yine koşanlarken karşıma Minecraft çıktı. <gülüyor> o da olsun, Mylesides <gülüyor> de çıkabilirdi yani. Yine koşan, Yine ee, koşan şarkıları En sevdiğiniz Yine koşan şarkısı nedir sorusunun cevabını arıyoruz Karaviş sevgili dinleyiciler. Karaviç'ten Paravizanlı yaz Danlı... Yine koşan yaz Fail. Onunla da benim hatırladım şarkı. Onu biraz mırıldanırsanız ben de mırıldanırım. Allah'ım neydi günah mı mı söylemiş Mine Koşan? Evet. O güzel Ve, şarkı. Oldu. Güzel de söylemiş. Ben dinlemedim ama herkes öyle söylüyor. Bakalım yani ne, nesi vardı hakikaten Mine Koşan'ın. Mine Koşan'ın neleri neler yok ki? İki tane. Annem annem var. Mine Koşan Kahire'de diye bir şey var. Ee, Albümü varmış kendisine. Kahire'de derken? Hı hı. Gezdiğimiz yerleri albüm ismi ne zamandır yapıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Fahir Öünç İskoçya'da. <gülüyor> en son albümümle sizlerleydi Çünkü en son İskoçya'ya gittiğim için söyledim. <gülüyor> Öyle çocuklara. bir albüm çıkarsan Tevfik ismini de kullanır mısın Fahir? Şüphesiz ki. Tevfik Fahir oyuncu Tabii dersin? ki Tevfik Fahir öncü. Çünkü çok oturaklı. Dert bende ya benim en net kulağımdaki şarkı Mine Koşan'ın. Benim az önce söylediğim mi? Evet o. Vallahi ben o zaman baya iyiyim ya. Baya iyiyim yani. Ee... Egeciğim açtın Kayağan'ın şarkılarını mı dinleteceksin sabah sabah? Ondan sonra Öykü Berk varmış. Mustafa Ceceli. De... Öykü Aa, Berk var. beraber mi söylüyormuş? Aha, beraber söylüyorlarmış bu, bu Yonca şey. Lodi merak ettiğin sanatçılardan Sezen Aksu var mı? Aa, Nilüfer var ya Nilüfer var. Sezen Aksu var mı? Sezen Aksu, Şajan Aksu, Sezen Aksu Suat da. Suna Suatsuna da var Suat Suna tabii ki biliyorsunuz Gene kemanıyla mı Suat Suna? Bilmiyorum Suat Suna bıraktı mı kemanı? Bırakmış ee, ara ara Gitara başladı demiş Olabilir çünkü yani hep biz onu kemanıyla hatırlıyoruz da Niye, niye bıraksın canım? Yani ne bileyim Demet Saaroğlu var. Gülben bir ara böyle Argan herkes var. enstrümanıyla çıkıyordu ya o dönemlerin popüler hmm. şeyleri. Doğru doğru. Yok, i̇şte yok. saksofonuyla, kemanıyla. O zaman ben ne kontrabasta çıkardım Demet Saaroğlu da Kayhan'ın vokalisti miydi? Evet, evet. Bir şey öyle bir, bir var. şey var, değil mi? Şüphesiz ki. Evet öyleydi. Bu arada Zeynep Hanım, Fahir bize soruyor ama galiba sen cevaplayacaksın bunu net olarak. Zeynep Hanım hatırlatmış. Vallahi bravo Zeynep Hanım. Bu arada ben yanlış mı hatırlıyorum yoksa bugün... Melek yavru Deniz Atlas'ın birinci doğum gününden hemen ben önceki gün, gün mü? Evet evet bugün Melek yavrumuz Atlas Beyefendinin e, doğum gününün hemen akabindeki Ha pardon öncesindeki abindeki günün öncesi. E, Abiindeki günün öncesinin öncesi. öncesi. Evet, evet bugün e, bunu da Ne yapıyoruz çılgın partiler mi? Çılgın partiler, çılgın doğum günüsü partileri yarın. E, yarın. Arkadaşlarıyla mı kutlayacak yoksa evde bir şey mi aileyle? Arkadaş, bir saate kadar siz de dursun sonra arkadaşlarıyla. Ben de öyle dedim zaten. Benim bildiğim Oğlum dedim yemeğimizi de, evet. Dışarı çıkmak istedi fair izin vermedi diye biliyorum ben. Yok ya izin verdim ve ortak şey yapamıyorsun Oktay sonuçta bir yaşına gelmişsin Bana insan, mesaj attı çünkü fair babamla konuşur musun bir Oktay abi diye bana babam, abi der. Babamla mı dedi, babamgille mi dedi? Babamla dedi. Bana yazdığı ben çünkü babam babamgil çok... demişti. Ben... De sana yöresel da mı yazdı? Sana ne dedi, Ege abi mi diyor? Babam Yoksa dedi. Ege amca mı diyor sana? Ege diyor bana. Ege... Hadi canım. Aa Ege diyor tabii canım. Ben de bana Okta abi İlk başta diyor. buna Ege emmi diyordu da. Saçmalama ben oğlum dedi. attırdım. attırdım. Ama hala babamgil diye konuşuyor. Demek ki yöresel izler bıraktım çocuktan. Bir kere yani tarhama içirdim. Bana ondan. abi de ya da amca de falan diye abi bir şey söylemiyorsak hiçbir şey söylemedim ya. De ben de öyle... Bozulur musunuz şey ya anladım. mesela Ege dese bozulur musun? Yok çok Avrupa Ege'dir. Öyle mi? Tabii mesela ben onu e, Ali Peki bana Melek, Melek diyordu bir zamanlar. E, ne çok oldu yani nereden babaya döndü? Sonra Jack Bauer'un kızı da ona Jack dediği için çok normal geldi. Tamam sonra ne zaman babaya döndü diyorum. Ya işte kelime hazinesi geliştiğinde <gülüyor> Ege yerine babayı tercih etti. alin mi? Aha. Şimdi Selin mesela Alin bürgeden duyuyor da Selin, Selin Ali'nden duyacağı için doğrudan hemen, babadan başlayacak. Evet babadan başladı. Hmm, ondan. Ondan. Yani benim ne yapmam Demek gerekiyor durumda? Demek ki sen, sen Pelin'e söyle sana baba denesin. <gülüyor> atta da sizi duyuyor büyük ihtimalle. Mesela Ege evet. hakkında konuşurken Ege diyorsunuz. Benim hakkında konuşurken Oktay abim mi diye konuşuyorsunuz. Evet öyle. Evde. Tabii tabii. Ne Ohta. saçma bir şey konuşma yapıyorsunuz. Ama sen şey Ev, evdeyim. <gülüyor> saçma saçma konuşuyorsunuz. Çünkü... Biz zaten bir tek sizi konuşuruz evde. Bir sohbetimiz. Akşam yemekte ne var? <gülüyor> Oktay abisi ne yapmış? Ege ne yaptı? Ege ne yaptı? Ege'nin hafta sonu şahsi şov diyor ya ha çocuk. Onu söylüyor mu ya Tabii. çocuk? Şahsi şov diyor, <gülüyor> şahsi şov. Zeka ve yetenek kongresini söylüyor mu Fahir Cumartesi? Onu tam şimdi böyle... Benim sunuculuğumda yaptım. Falan bir anda sinirleniyorum öyle saçma sapan konuşma diye. Ama daha çok şahsi şov mu söylüyor? Tabii yani şey. bilet diyor mu Fahir? <gülüyor> Ay My öyle bilet. dedi. Geçen gün böyle bir tane kağıt parçasını bulmuş gazetenin verdiği kuponlardan böyle yapıyor. My bilet... <gülüyor> <gülüyor> Hayır peki Türkiye Zeka Vakfı'nın organizasyonu ya bu cumartesi günü benim sunuculuğunu yapacağım. Orada Türkiye Zeka Vakfı.org.tr <gülüyor> adresini veriyor mu? Yok ona kısaca şey diyor. TZV.org.tr diyor. TZV mi diyor? Evet. E, yine çok iyi abi. <gülüyor> tabii ya çok güzel. TZV.org.tr. Ay canım minnoş görseniz çok minnoş. Vay baya o zaman evde duyuru yapıyor yani. <gülüyor> <gülüyor> baya evde duyuru yapıyor yani. Tabii tabii. Vay be. Cumartesi saat 8.30'da. Kendi mu? ağzını şey yapıyorsun sen şu Ya yani evladının taklidini yapar Daha mı? konuşmadığı için yapabilirsin. Yapabilir. Yani konuştuktan sonra yaparsan köfre <gülüyor> Yok yani. konuştuktan sonra yapan arkadaşlarım vardı benim ya. Çocuk, O zaman tek çocukları vardı. Mutfağa gittiği zaman onu taklidini yapıp arkasından gülüyorlardı. Karı koca birbirlerine bakıp sonra bir şey izleye diyemedi. taşındılar. Mutfak deyip şey mi yapıyordu mutfağa gidiyordu? Yok mutfağa bir şey almaya gönderiyorlar mesela. Sen hadi şunu al al. <gülüyor> Yedik gülüyorlar. ondan sonra arkaladım. Gerçek Biz arkadaşlarım belli. varmış ya. Yani. Çok güzel, çok güzel anne baba idi. Anne baba İzmir'e taşındı, çocuk kaldı değil mi arkadaşlar? <gülüyor> sonra geliyor ki çocuk. Kafam mı dinliyorum? Çocuk tayinini istedi. Aa, İsterseniz bitirelim mi disko ee, bağla, Nasıl abi, bitti, bitti mi? Evet. Bitti, bitti, yedik bitirdik This programı. Is the end. İstersen Fahir Bey'in 24'tey Miss President'ın <gülüyor> Marilyn Monroe taklidiyle. <gülüyor> Söylesin hakikaten. Ama ayağa kalkarak söyle. Happy birthday Tabii, yeter, yeter. İçim... to you. Bu gün mükemmel bir gün olacak Pasta, mozzarella, salsa e passione. Alors Pepper Jam. Gerçek İtalyan pizzası Pepper Jam Gurme Pizza dayanır. Pepper Jam Gurme Pizza Tavros Alışveriş Merkezi'nde. Buen Bu appetito a tutti. tutti.